Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala khayr khalqihim Muhammedin Seyyidil Anam Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الهاشمي الكريم ya ilah alemin zahir ve batınımızı mamur eylem. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eylem. Tevfikatü Sübhaniye'ni bizlere yar eylem. Kıyamete kadar bizleri dinimi bin İslam'a kadim eylem. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefi, şerefi ağz eylem. Amin ve Hürmeti Seyyid-i Mürselîn. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. terem Müslümanlar son derse kadar birkaç aydan beri emr-ü bil maruf nehy-i anil münker tabiri digerle irşat ve tebliğ üzerinde durdum hassasiyetle üzerinde durulması gereken o mevzunun kıymetine, kametine göre hassasiyet gösteremedim derinlemesine size intikal ettiremedim takdim edemedim günümüzde bu mukaddes vazifenin hayati ehemmiyeti vardır. İrşat ve tebliğ vazifesi yapılmadığı zaman ne ferdi Müslümanlık, ne ailevi Müslümanlık, ne de içtimai Müslümanlık olamaz. Olamadığı gibi Müslümanların zillet içinde yaşamaları da mukadder ve muhakkaktır. Müslümanlık olduğu gibi bilinmedikten sonra, bilindiği gibi yaşanmadıktan sonra Müslümanın zilletten kurtulması bahis mevzu değildir. Bizim en büyük derdimiz, en büyük düşmanımız, İslam karşısında cehaletimiz ve bilgisizliğimizdir. Moskova'nın ve Amerika'nın bize yapmadığı düşmanlığı yapar bize cehalet. Biz Amerika'nın, Rusya'nın kurbanı olduğumuz devirde, Doğu'nun ve Batı'nın kurbanı olduğumuz devirde, daha evvel cehaletimizin kurbanı olmuş bulunuyorduk. Allah'ı kavmet kıymetine, daha doğrusu azametine uygun bilmiyorduk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımıyorduk ve tanımıyoruz. Kur'an-ı muhsul beyan hakkında kanaatimiz sağlam, rasih olduğu gibi değildir. Olması lazım geldiği gibi değildir. Binaenaleyh biz aslında cehlimizin kurbanı olduk. Bu büyük felakete karşı hangi yolla bu çukura düştükse o yolla çıkmak gerekirken maalesef İlim noktasında, ilim çepesinde kaybettiğimiz davayı, mücadeleyi ve kavgayı cehaletle yürütme sevdasında olanlar var. Allah basiret ihsan eylesin. İrşad ve tebliğ tekniğine kadar ısrarla üzerinde durmaya çalıştım. Rabbimin lütfettiği kadar intikal ettirebildim. Ve bu size üç dıl halinde. Üç husus. Üç ayrı mevzu halinde arz etmeyi düşündüğüm hususlardan sadece bir tanesiydi. Ve buna müeyyidat diyorduk. Din bunun üzerinde durur, dinin kaidesidir bu. Binanın temeli gibi bir şeydir. İrşad ve tebliğ dinin temelidir. İrşad ve tebliğ varsa din hayat vardır dedik. Fakat bu temel üç açı teşkil eder. Üç dıl'ı vardır, üç kolu vardır. Bir tanesi irşat ve tebliğ, öbürü maddi mücadele, bir digeri de kitab-ı rakaik dediğimiz. Müminin Allah karşısında burada ve öbür alemdeki durumu. Şu ana kadar bunlardan bir tanesini arz ettim. İkincisini takdim etmeyi düşünüyorum. Cihat diyeceğim, siz onu maddi anlayın, manevi anlayın. Cihat diyecek onun üzerinde, Rabbimin lütfettiği kadar durmaya çalışacağım. Cihat, bir yönüyle şu ana kadar harfettiğim mevzular içinde makesini bulmuş bir husustur. Nasihat, nasihati müesseseleştirme, nasihat adamını yetiştirme. Bu mevzuda vazifeli insanı yetiştirecek müesseseleri kurma. Mücadelenin, mücadelenin ihlasın, samimiyetin, ibadetin, zühdün, takvanın müessesesini yetiştirme. Tekyeyi, Zaviyeyi, Medresenin yanına getirme, onu mektebin içinde ikame etme ve onun yanında kışlay inşa etme, ihya etme. Müesseseyi yaptıktan sonra içinde bu mevzuda yazılmış kitapları hayata hayat kılmak suretiyle mekârimi ahlak İslamiyeyi hayatımızda ikame etmeye çalışmam. Ben güzel ahlakla basolundum diyen. Değişik ifadelerle Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e isnat edilen innamu buhthul yutammima makarim el ahlak esas bu mevzuda efendimizden şeref olan söz başka hadis kritiği yapmıyor ve bu mesele üzerinde derinlemesine durmuyorum. Ben güzel ahlak için vasılandım. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Nakıs insanları kamil kılmak, yeryüzünde arşiyelerini tamamlattırmak için gönderildim. Allah'tan gelen insanın Allah'a gitmesi yolunu göstermek için, Allah ahlakıyla ahlaklanmasını temin etmek için gönderildim. Tekallakû bi ahlakillah diyen Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, bunu bize anlatıyordu. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız, kerim olunuz, sahih olunuz, Rahim olunuz, şefik olunuz, mükrim olunuz, çevrenize karşı insan olunuz. Feyz-i gelen sırların sizde nasıl mâkes bulduğunun hakkını veriniz ve insanlara karşı öyle görününüz. Görünmeniz Allah'ın varlığına delil olsun. Kuracağın müessesede tamamıyla elifinden yesine kadar dini hayatı ihya edeceksin. Bu mevzuda elimizde olan Kur'an-ı beyan ve buna dayalı bütün kitaplar orada tedris ettireceksin. Ve bu yönüyle meseleyi ele aldığımız zaman binasını yapan insan mücadele ediyor. Bu binanın başında kayimlik yapan mücahade ediyor. Burada ders veren insan mücahade ediyor. Ders verilirken talebenin başında mübasserlik yapan mücadele ediyor. Ve burada bir şeyler öğrenip yaz tatilini değerlendiren talebe mücadele ediyor, köye kente giden insan mücadele ediyor, Anadolu sinesinde şevki sönmüş Müslümanla hizmet aşkı ölmüş kimselere yeniden etek etek aşk götüren şevk götüren kimseler mücadele ediyorlar, kendi kendilerinin karşıladıkları masraflarla dini mübin ikame ve ihyaya çalışan insanın mücadelesi. Allah indinde makbuldur, Allah onu zayi etmeyecektir, Allah zayi etmesin. Bunların ötesinde bir diker mücadele şekli vardır ki, o da tahiye, asiye karşı koymam. Maddi mücadeledir. Emniyetin ve zabıtanın yaptığı şey, ve bir devirde Müslüman Türk ordusunun yaptığı mücadele ve mücadele, Allah'a isyan edene, anarşiye gidene, Nizam ve intizam tanım yana haddini bildirmek. Ve buna bağlı bunun ötesinde bir diğer şey var ki maddi mücadele ve maddi haddir. Şu ana kadar anlattığım şeyler içinde siz kulasasını takdim ettiğim şeyleri bulacaksınız. Daha ziyade ben bu son nokta üzerinde duracağım inşallah Teala. Cihad İslam'da hüsnü gayri ile. Güzel bir memurun bih bizim tabirle. Allah'ın bize emrettiği şeylerin güzellerinden, bizim vazifeli bulunduğumuz şeylerin güzellerinden, zaten Rabbimiz bize ne emretmişse o güzeldir. Rabbimiz güzel olmayan şeyi emretmez. Bir bakıma ehli itizal kokan bu ifadeyle. Rabbimizin emrettiği her şeyde güzellik vardır eşari ifadesiyle. Namazımız güzeldir, orucumuz güzeldir. Haccımız güzeldir, zekatımız güzeldir. İnsanlarla muaşeretimiz güzeldir. Muamelede memur olduğumuz şeyler güzeldir. Alışverişimiz güzeldir, güzeldir. Onun için Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hasen bir hadis-i şerifte buyururlar ki, Ne yaparsan güzel yap onu. Hayvanı boğazlamadan ailevi muaşeretine kadar her şeyin güzel olsun derken, buna parmak basıyor. Yani Allah'ın emirlerine imtisal et. İnsanlığını hatırla. Allah'la münasebetin içinde vazifeli olduğun şeyleri yapmaya çalış. O zaman sen güzel yapmış olacaksın. Bir yönüyle memur olduğun şeyler güzel. Bir yönüyle de ihsan, şuuruyla meseleyi yapacak işe ayrı bir güzellik kazandıracaksın. Rabbini görüyor gibi ona kulluk yapacaksın. Sen onu görmesen dahi o seni görüyor havası içinde onu yerine getirmeye çalışacaksın. Cihad süsünli gayrihi diyoruz. Bu usuldeki ifadesidir. Cihad kendi cihad olduğundan dolayı güzel değildir. Cihad ilahi kelimetullah yaptığından dolayı güzeldir. Cihad mümini yeryüzünde muvasena unsuru kıldığından dolayı güzeldir. Cihad mümin'e tasallut ve tecavüz olduğu zaman hakkını aramak için kavga verdiğinden dolayı güzeldir. Cihad yeryüzünden mazlum insanların imdadına mümini koşturduğundan dolayı güzeldir. Yoksa cihadın kendisinde tahrip vardır, öldürme vardır ve bu yönüyle güzel değildir. Şehirlerin işgaline istilasına bağlı olan cihat güzel değildir. Ama ilahi kelimatullah niyeti varsa güzeldir. Bina alih cihat teşriği kılınırken, bunun güzelliği müzelliği bütünümlü, ilahi kelimatullah hakikatına bağlı olduğundandır. Usuldeki ifadesi budur. Sen mücadele edecek, ata bineceksin veya tayyareye bineceksin veya tankı sevk edeceksin. Bu işi yaparken Allah'ın gücü adını yükseltme maksadına matuf yapacaksın. İşte bu senin memur olduğun cihattır. Cihadının içinde bu olmazsa senin, hamiyet olursam, kan olursa, ırk olursam, başka izimlerin kavgası olursa sen cihatte ölürsün kanını akıtırsın ama berbat olarak gidersin. Şehit olmadan fersah fersah uzak gidersin. Allah'ın, Nebisi'nin tebliğ etmesiyle meşru kıldığı cihat, bizim mükellef olduğumuz cihat, Allah'ın yüce adını yüceltmeye mahtuf olan cihattır ki, Allah Resulü Buhari ve Müslim'deki sahih hadisiyle, مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ kim Allah'ın yüce adının yükselmesi için mukatele ederse işte Allah yolunda olan odur. Allah'ın emrine imtisalen yapılan odur. Me'fumu malifi şudur bunun. Bir insanın cihadı Allah'ın yüce adının afak alemde balaştırma istikametinde değilsem. Rabbimizin yüce adının gönüllerimizde hakim olması istikametinde değilsem. Nesn-i sahına ve Allah demesine badi değilse şayet o cihad Allah yolunda değildir ve onda güzellik yoktur. Onun içindeki günümüzde mücadele ve mücadele eden insanların cihadın ruhuna uygun cihad etmeye, kavga vermeye davet ediyorum. Verecekleri mücadeleyi bu istikamette verecekler. Evvel ve ahir Rabbin yüce adının afak-ı alemde açması bizim için ümniyedir. Biz bu ideal orunda ölmeyi hayatın en tatlı neşvesi sayarız. Ama ölümümüz bu istikamette değilse berbat olarak gittiği kazanacağımız yerde her şeyi kaybettik demektir. Allah bu hizan ve husrandan masum ve mahfuz buyursun. Bu bakımdan sözlerim arasında tasnif ve tertibini, tensikini takdim ettiğim gibi sizem. Cihad ya ilahi kelimatullah için yapılır. Rabbin yüce adını yüceltmek için. Yeryüzünde hiçbir yer, muzlim hiçbir yer bırakmayacak. Orada Rabbinin adını sesleneceksin. Dağların, vadilerin arkasına gideceksin, Ormanları aşacaksın. Ve Ukbe bin Amir gibi önüne ok okyanus çıktığı için, Rabbim eğer bu deniz benim önüme çıkmasaydım senin adını ta ötelere götürecektim diyeceksin. Seni bir adaya koysalar, bütün aleme anlatsan oradan, sonra kendi kendine bir merdiven arayacaksın. ''Göklere doğru uzatayım da oradaki cinlere ervahı habiseye duyurayım bu sesi.'' diyecektir. Buraya kadar vardır. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, el Madin ila yevmil kıyamem ''Cihad kıyamete kadar devam edecektir.'' buyurmaktadır. ''Onu kesenlerin elleri kesilsin ve kurusun.'' ''Cihad kıyamete kadar devam edecektir.'' buyurmaktadır. Metke sonra birisi gelir, ''Ya Resûlallah ben hicret etmek istiyorum.'' Allah Resulü şöyle buyurur, hicrete هِجْرَتَ بَعْدَ الْفَتْفَ لَاكِنْ جِهَدٌ Fetihten sonra artık hicret yoktur. Bugüne kadar Medine'ye hicretin bir kıymeti vardı. Bundan sonra herkes bulunduğu yerde Rabbini anlatacak. Yaşadığı muhitin cehennem-nümün keyfiyetini cennete çevirecek. Bataklıkta gül yetiştirmeye çalışacak. Çölde bir vaha kurmanın yollarını araştıracak. Herkes ictimai yapı içindeki cehennem gibi keyfiyetini cennete çevirmeye çalışacak. La hilate ba'd el feth lakin Bütün cihana duyuruyoruz. Ve sahih hadis-i Allah Resulü el jihadun ma'tin ila kıyameti. Siz nasıl düşünürseniz düşünün, kıyamete kadar devam edecektir. Zira siz bütün insanlığı Allah dedirtemeyeceksiniz. Uğraşacaksınız. Kefere ve fecere kendi tekevününü koruyacak, varlığını koruyacaktır. Binaenaleyh durmadan size iş, iş çıkmaktadır. O zaman bir tek şey kalıyor. Ya siz Rabbinize bağlı onun yüce adını yükseltmek isteyen insanlarsınız veya değilsiniz. Rabbinizin yüce adını yükseltmeyi düşünüyorsanız, bu mevzuda mücehhez olacak, deniz dere daha demeden aşacak Rabbinizin adını ta ötelere götüreceksiniz. Veya inanmıyorsunuz, o zaman Rabbinizle münasebetiniz yoktur, mevizeye muhatap olamazsınız. Rabbe münasebetimiz ve münasebetiniz nispetinde Rabbinizi anlatacaksınız. Nefsinizden başlayarak bütün insanlığı anlatacaksınız Rabbinizi cihat bu. Kıyamete kadar devam edecektir. Siz bunu anlatırken karşınıza çıkacak sizi engellemek isteyecekler. Cihanın devletleri, süper devletleri, mikro devletleri karşınıza çıkacak, sizinle mücadele edecekler. O zaman maddi cihat başlayacak. Senin ataların bu cihadı yaptı. Rabbinin adını aleme duyurmak için kavga verirken, savaşırken, haçlı seferleri tertip ediliyordum Küfür daima onun için bir tehlikeydi. Onun istila fikir ve sevdası yoktu. Bir şeyin sevdalısıydı ve mecnunu idi. Allah Resulunun yüce adının en ücra, en muzlim yerlerde dahi söylenmesi işte bunun mecnunu, bunun aşıkı ve bunun sevdalısıydı. Her yerde La ilah illallah, Muhammedur Resulullah densin. Her yerde sesleniyor, adeta müezzinin ezanına terettüp eden fazilet gibiyim. Yaş kuru ne onun sesini duyarsa ahirette ona şahadet edecektir. Bir müezzin vardır ki minarenin başından Allahu Ekber, Allahu Ekber diye seslenir. Sesinin mevcelenip vardığı taş, duvar, toprak, kerpiç, tuğla, ağaç, ot, yeşillik, meyve ne varsa hepsi ahirette Allah'ın huzurunda şehadet edecekler. Rabbim bu zat Allah büyüktür diye seslendi minareden. Şehadet ederim ki mabud mutlak vardır ondan başta maksudu bir istikak yoktur diye şehadet ettim. Hz. Muhammed Allah'ın şerefli elçisidir diye şehadet etti sallallahu aleyhi ve sellem. Salaha çağırdı, felaha çağırdım, namaza çağırdı, kurtuluşa davet ettim. Allah'tan başka mabudu hakkı yoktur, hatibesini söyledim. Her şey şehadet edecek. Bir de bir milletin yüce minaresinden, âli kubbesinden, orduların diliyle ve silahların gölgesi altından, Afak ale mâ lâ illallah Muhammedur Resulullahı duyurma vardır. Hazreti Yavuz'un duyurmasın. Hazreti Fatih'in duyurmasın. O devreye kadar gelen büyük hünkârların bir müezzin gibim devlet minaresinin başından insanlığın en muzlim noktalarına Allah'tan başka mabudu mutlakı yoktur sesini haykırmaları ve kükremeleri. Öyle müthiş bir müezzinliktir ki siz bu meğerzili inşaatlarını Belkısat ormanlarından Himalaya eteklerine kadar taşına kayasına kadar şahidet ediyor göreceksiniz. Okyanusların mevcelerinin buna şahidet ettiğini göreceksiniz. Dağ, dere, tepe her şey buna şahidet edecek. Ya Resulallah bu senin adını duyurdu diyecektir. Asıl meseleye gelince bunu güdükleştiren, aslan bir milleti koyunlaştıran onun ayağına pranga vuran, onu mücadele aşk ve neşvesinden mahrum eden, yerin dibine batabilecek firavunlar ve nemrutlar, cehennemin gayyasına yuvarlanıp gitsinler, milletin aşkını söndürdüler. El-cihâd-ü mâ dinilâ yehumil Bütün muzdim noktaları aydınlatmak için, karanlıklara Resulullah nam götürmek için, Afak-ı Kur'an'ın Kur'an'ın varıyla donatmak için cihat kıyamete kadar devam edecektir. İlahi kelimetullah için yapacaksın. Sana tecavüz olduğundan dolayı yapacaksın. Ve bu arada en mühimi sen ümmeti vasatsın. Yeryüzünde muazene unsuru olabilme durumunu kazanmak için yapacaksın. Meşverette sana müracaat edilecek. Sana başvurulacak, senin fikrin alınacak senin mütealağına müracaat edilecek. Amerika'ya, Rusya'ya değil, sen bu muallaha mevki ihraz etmekle mükellefsin. Hedefin odur. Allah senin için ve وَكَزَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُ hede اَلَنَّذٍ Sizi insanlara şahit olmak üzere ümmeti vasat yarattım. Müracaat merci yarattım. Muvazene unsuru yarattım. İstikametin şahidi yarattım. Allah sizin için böyle diyor. Eğer gayyanın dibini ve kuyunun dibini kabul ediyorsanız sözüm yoktur. Allah'ın hitabına kulak veriyorsanız, Allah sizi illiğin insaniyete çağırıyor. Allah sizi devletlerin üstüne çağırıyor. Allah sizi Himalayaların en zirvesini ihraç etmeye davet ediyor. Allah sizi Hira Dağı'nın başına davet ediyor. Resul-ü Ekrem'le Sema'nın eteklerinin ittisal peyda ettiği noktaya. Nâhut âlemiyle Nâsut âleminin uç uca gez gelip kavis çizdiği noktaya, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın melekleştiği noktaya ve cihanın içine daldığı menfezler bulup girdiği noktaya davet ediyor. Ya o noktaya çalışma azmini kazanacak, yaşama hakkını da beraber kazanmış olacaksınız veya dun himmetlik içinde halinize razı olacaksınız. Essel-i sukut edecek ayaklar altında kalacaksınız. Size yolların ayrımında tek söz, Ya hala illiğine çıkacak, ya esveli safilîne sukut edeceksiniz. Cihat milletleri canlı tutan şeydir. Bir millet cihat, maddi manevi cihattan mahrum bırakılırsa dahili sürtüşmeler baş gösterecek, o millet içten içe kokuşmaya başlayacaktır. Osmanlı'nın kokuşması mukadderdi ama buna sebebiyet verenler vardı. Hükümdarlar saraylarda oturmaya başlamış mücahit ordularla savaşa gitmiyorlardım. İlahi kelimetullah yapmak üzere savaşa gitmiyorlardım. Setil zevklerini yaşıyorlardım. Binaenaleyh mücahede ve mücadelede bulunmama ruh sefaletine badi oldum. Dünya devletlerinin üstünde olma mualla durumunu kaybetmelerine sebebiyet verdim. Dahili sürtüşmeye sebebiyet verdim. Biz cihadı terk ettiğimiz günden itibaren içimizde fırkalar türedi ve şu anda mevcut olan fırkalar, frenkçe ifadesiyle bütün fraksiyonlar, o devirde atılan menfi tohumların cehennem kumu gibi neşv bulmuş şeklinden başka bir şey değildir. Cehennemde biten otlar gibi, içtimai hayat arasında aygırlar, boy salmış gibi içimizde boy salıp gelişen, bu menfur yeşillikler, otluklar, aygır otların, bunlar o devirde atılan menfur tohumların neşr-ü bulmuş şeklinden başka bir şey değildir. Onun için mümin, en tatlı ümniyesi ve uğrunda ölebileceği en yüce ideali Allah yolunda cihad olacaktır. Teriyle ölecek Allah'ın huzuruna gidecektir. Mukadderse bir gün yine Avrupa'nın sinesine bir kama gibi saplanacak. Saplanırken Allah diyecek, ve bu orada Allah'ın huzuruna gidecek ve kurtuldum diyecek. Tıpkı Haram İbn Milhan gibiyim. Allah yolunda mücadele ederken sinesinden yediğimiz ran çıkardık, kanları yüzüne, gözüne sürerken, "Fuz tu Rabbil Kâbetim. Kabeni Rabbine kasem ederim ki şimdi kurtuldum." diyordum. Sıcak döşe elde ettiğinden dolayı kurtuldum demiyordum. Bir iki hanıma sahip olduğun kurtuldum demiyordum. Güzel bir merküp olduğu zaman kurtuldum demiyordum. Mukaddes bilip bayraklaştırdığı büyük bir dava uğruna. Sinesinden yediğimiz mızrağın fışkıstığı kanlarla. Son şehit abdestini alırken onunla yunarken füzsü varabbil kabeti diyordum. Kabe'nin dünyadına badi olan, yapan takdis teşrife tekrim eden Allah'a yemin ederim ki kurtuldum şimdi diyordum. Senin kurtuluşun da öyle olacaktır. Allah yolunda mücadele ve mücadele verdiğin zaman, yoksa şu anda maruz kaldığın, maruz olduğun şeylere munzam, canını yakacak, hayata geldiğine seni tedirgin edecek, öyle belalar, musibetler başında dönmektedir ki, sen sana şu anda dahi terettübeden vazifeyi yapmasan, canını yakacak bu şeylerden kurtulma mümkün değildir senin. Ya eyyühellezine amenûh, ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض اراضيتم بالحياة الدنيا فما متاء الحياة الدنيا من الآخرة الا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار ve yaqulu li la tahsad inna Allah ma'ana fasadaqallahul azim Ey iman edenler size ne oluyor ki Allah yolunda savaşın, kavga edin, mücadele verin, Rabbinizi anlatın dendiği zaman yerinize kakılmış gibi meskenet içinde uyuşuk uyuşuk duruyorsunuz. Çakılmış gibi yerinizden hareket etmek istemiyorsunuz. Araditu bil hayatid dünya min ahireh ahiret hayatı karşısında yoksa dünyaya razı mı oldunuz? Bize ahiret lazım değil deyip de dünyaya talip mi oldunuz? Ahirete inancınız, arzunuz, isteğiniz varsa şayet, Dünya hayatını istihkar etmeniz hem ahiretin kazanılmasına hem de dünyanın kazanılmasına sebebiyet verecektir. Fe memetül hayati dünya fil ahireti illa qalil. Ahiret hayatına nispeten dünya hayatı çok azdır. Yaşadığınız 60 senenin 30'u uykuda geçer. Beş-on senesi çocuklukta geçer. Çocukluk, çocukluk har vurur, harman savurur. On beş senelik, yirmi senelik hayat için değer mi ahiret hayatını feda etmeyen? Siz ebediyet için yaratılmışsınız. Gönlünüzde ebediyet arzusu var. İhtiyarına değilsiniz, ölüme de razı değilsiniz. Siz ebedi yaşamak arzu ediyorsunuz. Ebedi yaşamanın yolu dünyanın yanı başında ahiretin ağırlığını kabul etmekle olacaktır. وَمَا مَتَعُوا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْاَخِرَةِ اِلَّا İsterseniz çıkmayın, size eden vazifeyi yapmayın. Rabbinizin yüce sizin yaşadığınız yerde ayaklar altında paymal olsun. Hazreti Muhammed'e küfredilsin, Kur'an rafak olsun, Allah'a inanılmasın. Sizin Necip milletinizin içinde küfrün reklamı ve propagandası yapılsın. اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمُ اللّٰهُ عَذَابًا alimam. Eğer bu mevzuda seferber olmazsanız, misyonlarınızı kurup bu işe sahip çıkmazsanız... ...yuhazribküm azaben ben imam Allah sizi şiddetli canınızı yakacak, azabatı uçar edecektir. Sulbünüzden çıkan te temiz tohumlardan Moskov yaratacaktır. Maocu yaratacaktır. Canınızı okuyacaktır. Devletçe canınızı okuyacaktır. Milletçe canınızı okuyacaktır. Sürüm sürüm süründürecektir. İlla tenfir yuazibukum azabana liman ve yastabdil qauman geyrekum Allah kavme ihtiyacı yoktur Allah'ın millete ihtiyacı yoktur siz sahip çıkarsanız sizi aziz kılar siz bırakır alancığı gevşetirseniz Allah sizi değiştirir Başkasını getirir sizi gayya yatı verir kime diyor bunun sahabiye diyor o sımsıkı tutundu ve sahip çıktı kendinden sonra Emeviye diyor Sıkı tutunup sahip çıktığı müddetçe aziz oldum. Ellerini gevşetince paymal oldu, derbeder oldum. Abbas'ya diyorsun sıkı sarıldığı zaman aziz oldum. Ellerini gevşettiği zaman zelil oldum. Selçuk'ya diyorsun sıkı sarıldığı zaman aziz ve paydar oldum. Ellerini gevşettiği zaman derbeder ve perişan oldum. Osmanlı'ya diyor elini tuttuğu zaman aziz oldu. Ellerini gevşetip Kur'an'a karşı cahil kaldığı müddetçe de zelil ve faydalı olduğunuz. Yastabdil kavmen geyrakum ve la taduruhu şeyan. Vallahu ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> Siz bu davranışınızda Allah'a zarar iras etmiş olamazsınız. Sizin iyiliğinizden Allah'a bir fayda gelmez. Allah'ın istifadesi yoktur celle celaluhu. Kötülüğünüz de Allah'a zarar getirmez. O faydadan da zarardan da müstağnidir. Müstağni al-aslaktır. Ne iyilikleriniz ona bir şey kazandırır ne de kötülükleriniz O'nun zararına işler. Belki iyiliğiniz sizin lehinize lehâ mâ kesebet. Kötülüğünüz sizin aleyinizdedir ve aleyhâ mâ kesebet. İyiliğinizden siz istifade edeceksiniz, kötülüğünüzün zararlarında da siz göreceksiniz. Fakat O iyiliği seviyor ve emrediyor, kötülükten nefret ediyor ve O'nu nehyediyor. Siz iyiliğe sahip çıkmakla O'nun yoluna girmiş olacaksınız. Kötülükten kaçınmakla da şeytanın yolundan kurtulmuş olacaksınız. Allah-u Teala yar ve yardımcınız olsun, Allah sizi azab ı tehdit ediyor. Eğer diyor Kur'an'a ve Resûlullah'a yardım etmezseniz, İllâ tensurû fakadine sarâhullâh. Zaten Allah ona yardım ettim, Allah ona yardım edecektir. Bu kitabı yeryüzünde Allah sahipsiz bırakmayacaktır. Nasıl ki şu ana kadar el değiştire değiştire geldin. Fakat burada ince bir sır vardır. Kim buna sahip çıkar, bağrına basarsa, Allah onu sultan yapar. Sultan olmayı arzu ediyorsanız kitabınıza sahip çıkacaksınız. İllatan تَنْسُرُوا فَقَدْنَا سَرَهُ Siz yardım etmeseniz, muhakkak Allah ona yardım etti. Habibine yardım etti. Hakikat Ahmediye'ye Allah yardım etti. Davayı Muhammed'iye Allah yardım etti sallallahu aleyhi ve sellem. İz اَخْرَجَهُ الَّذ۪ينَ o kafirler onları kendi beldesinden çıkardığı zaman, İzhum Afilgar mağarada bulunuyorlardı. Tanıyet neyin ikinci ikincisiydi? Biri Allah'tı, biri de oyuydu. Veya biri kendisi, birisi de hakıyla geleni tasdik eden Sıddık Ekber'di. İz Yakuru sahibi la inna Allaha mana, la tahtsan inna Allaha mana. Dostum mahsun olma, Allah bizimle beraberdir. Ümmeti Muhammed aleyhisselatu Vesselam yine mağarada, yine kefere ve fecere mağaranın kapısının önünde, yine hilaller, yine komplolar, yine tuzaklar, yine endişe duyanlar ve yine endişesizler, Allah'a itimadı olanlar ve bu mevzuda sahip olanlar, yine küfrün muktezasını yerine getirenler, yine şeytanın avenesi ve yine Allah Resulü'nün ensarı. <gülüyor> la tahzan inna Allaha ma'an. Ve ben cem'i edat ile ifade edeyim. La tahzanu inna Allaha ma'an. Mahzun olmayın, tasalanmayın. Allah bizimle beraberdir. Ve la <gülüyor> tahinu ve la tahzanu antumul mu'minin. Mahzun olmayın, gevşeklik göstermeyin. İnanıyorsanız, mümin iseniz üstünsünüz demektir. Siz mümin misiniz, değil değilsiniz. Kulanlarınızı belinizin bağını bir yoklamaya bakınız. Siz Allah'la münasebetinizin zaaf ve kuvvetine bir dikkat ediniz. Eğer katiyen inandığınızdan emin iseniz, Rabbinizin rahmetini ümit edebilecek mualla mevkide iseniz, üstünsünüz Allah sizi zelil ve faymal etmeyecektir. Allah azabı elimle tehdit ediyor. Kendisine terettüp eden vazifeyi yapmayanı canını yakacak azaplar. Dünyada ve ahirette azapla tehdit ediyoruz. Ve aynı zamanda bu üç vazife yüklenip götürenler ise dünya ve ahiret azabından emin olduklarını yine Allah Celle Celaluhu Habibi Edibine söyletiriyor. Aynan <gülüyor> la temassumun Aynun bakat min haşyetillah ve aynun fi İbn İbn Abbas'tan rivayet ettiği bu hadisi i şeriften İki göz vardır ki Allah Resulü buyuruyor, cehennemi görmez. Bir göz, Allah yolunda yorulan göz, kendini oraya sardıran göz, Allah yoluna kendini adayan göz, memleketin, memfezlerinden memleketin içine sızabilecek tehlikelere karşı uyanık göz, memleketin başına açılmak istenen gaylelere karşı uyanık göz, cehennemi görmeyecektir. Zira o daim açık yaşamıştır. Daima tehlikeler karşısında bulunmuştur. Daima tehlikeleri göğüsleyen bir göz olmuştur. Cehennemini dünyada yaşadığı için ahirette cehennem yoktur. Ve بَكَتْ مِنْ خَشْيَتِ اللّٰهْ تِيْجَرْ GÖZ'e gelincem, vazifedeki suiistimalinden ötürüm, hata ve kusurlarından ötürüm, muhasebesinde Rabbisi ile münasebetini kavradığından ötürüm, gözünden yaş döken insandır. Ebu Hüreyre ise İspahani'nin rivayet ettiği Hadis-i Şerif'te ayrı bir hava getirir buna Derler ki, Allah yolunda ağlayan göz kıyamet gününde ağlamayacaktır. Üç göz ağlamayacaktır bir tanesi bu, Allah yolunda Allah korkusundan ağlayan göz ağlamayacaktır. Memleket için bahis mevzu olan tehlikeler karşısında aynı sahiri olan göz, daima uyanık göz, o da ağlamayacaktır. Ve aynı zamanda Allah yolunda kaybolan göz, o da ağlamayacaktır. Gözünü Allah yolunda kaybeden bir insanın gözü ahirette mahkeme-i kübrada ağlamayacaktır. Demek suretiyle bu zayıf hadisem, arz ettiğim hususa ayrı bir kuvvet getiriyor. Dünyada meseleye sahip çıkanlar, İslam davasına sahip çıkanlar, irşat ve tebliğ ile işi göğüsleyenler ve mücadele nasıl, ne şekilde gerekiyorsa o şekliyle eda etmeye çalışanlar, azabı elinden kurtulacak, dünya ve ahiret mihnet ve meşakkatinden emin olacaklar. Bu vazife ikameti kıymetine uygun yapmayanlara gelince, dünyada da derbeder olacak, ahirette de derbeder olacaklar. İnsanları cihattan alıkoyan şey yaşama sevdası, Yaşama düşüncesi ve yaşama arzusudur. Halbuki maksadın aksiyle yaşama arzusuna gönüllerini kaptıranlar yaşamadan da onun zevkinden de mahrum kalmaktadırlar. Yaşama zevkini isteyenler kendilerini mücadele ve mücadeleye vereceklerdir. Osmanlı Ali ve Aziz idim. Saraylarda yumuşak döşeklerde yatmadığı devirlerden. Cariyelere gönül kaptırmadıkları devirlerden. Hazreti Yavuz gibi en basit elbiseler içinde, cihan hükümdarlığı sürdükleri devirlerde aziz idiler. Gayet basit giyiyordu. Geçen gün kardeşlere bin yerde fırsat yakalayınca arzettim. Oğlu muhteşem, kanuni daha prensik şehzadelik döneminde. Süslü püslü elbiselerle karşısına çıkınca büyük hükümdar çok müteessir olur. Elini öpmeye gelir babasının, kanuni Yavuz'un elini öpmeye gelir. Onun vaziyetine bakar, müdebdeb elbise içinde, muhteşem elbise içinde. Ve ona şöyledir, ''Abe evladım, sen ananın elbisesini giydiğine göre anan neyi giyecektir?'' Bu elbiseyle ancak analık yapılır. O elbiseyle ancak harem odalarında insan oturabilir. Ve harem odasında oturandan beklenen bir fedakarlık yoktur, bahis mevzu değildir. Önüne günde üç defa ziyafet sofraları, gökten iniyor kalkıyor gibi konup kalkan bir insanın, Allah yolunda, Allah davası uğrunda yapacağı bir fedakarlık bahis mevzu değildir. Döşeğin yumuşağına gönül sardırmış bir insanın, soluk çocuğun çıvıltısına kalbini kaptırmış bir insanın, zahmet ve meşakkatten ürken bir insanın, Allah davası uğrunda katlanacağı bir fedakarlık yoktur. Binaenaleyh yaşama zevkiyi ve arzusu, onu esir etmiş, bağlamıştır. Elini, kolunu bir araya getirmiş, bağlamıştır. Arzu ettiği şeylerin aksine tokat yemektedir. Allah muhafaza buyursun bizleri. Yaşama zevkini isteyenler mücadele ve mücadele edeceklerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, <gülüyor> la yebla bir ticarete davet ederken, ya ay yehladin amen, yehl adulkum ala ticaretin tunjiyumun azabinelim. Ey iman edenler, sizi azab elinden kurtaracak bir ticarete davet edeyim mi? Öyle bir ticarete çağrayım ki sizi siz o ticareti yapmakla canınızı yakacak azaplardan kurtulmuş olasınız. Tüm minune <billahi> ve rasulihim. Allah'a ve Rasuluna gönülden iman ediniz. Ve tücahiduna fi sebilillahi be amwalikum ve enfusikum. Allah yolunda malınızla canınızla mücadele edin. Bu ticaretin en büyüğüdür. Sizi azaptan kurtaracak ticaret budur. Ahiret azabından kurtaracak ticaret de budur. Bu yolda sizin soluklarınız ibadet, nefesleriniz tesbihat, adımlarınız caata gidiyor gibim. Zira siz kendinizi Rabbinize adamışınız. Ribat yapmışsınız. Allah'a bağlamışsınız. Bizim hayatta vazifemiz sadece ilahi Kelimetullah. Hayatta kalışımızın hikmeti, Rabbimizi ve Resûl'ünü anlatmak, Kur'an'a tercüman olmaktır. Binaenaleyh bu kudsi vazifeyi yapmadığımız bir hayat, sırtımızda ağır bir yük ve bevalden ibarettir. Böyle bir yükün altında yaşamak büyük hizdan ve hacalettir. Allah böyle bir hizdan içinde yaşamaktansa, emanetini alsın, aziz olarak bizi öldürsün. Mü'min aziz olarak ölmeye bakacak, zilletle yaşamaktansa, Allah'ın adını anlatma içinde izzetiyle ölecektir. Hal adullakum ala ticaretin tunciikum min azabina lim tu'minuna billahi ve allah ve rasuluna iman edeceksiniz ve tucaidu nafiy sabilillahi be amwalikum mal ve canınızı allah yoluna adayacaksınız mücahede edeceksiniz işte bu noktayı temin için allah resulü buyururlar Ribatu yawmikum fi sabilillahi hayrun min ve ma Kendinizi Allah yoluna adamanızın bir günüm bütün dünya ve dünya üzerinde olan her şeyden hayırlıdır. Ve mevduu sawtikum min el cenneti hayrun min ed dunya Bu mevzuda elinizde kullandığınız kamçının cennetteki yerim, o kamçıya düşecek cennetteki pay ve hissem yine dünya ve dünya üzerinde olan her şeyden hayırlıdır. Ve devam ediyor Allah Resulü وَالْرَوْحَةُ يَرُوْحُهَ الْعَبْدُ فِي زَبِيلِ اللّٰهِ اَوِلْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَمْ Bir kere cihada gidiş, bir sabah bu mevzuda yola çıkış, ve bir akşam da bu istikamette yoldan dönüş ve eve geliş, dünya ve üzerinde olan her şeyden hayırlıdır. Dünya saltanatlarından ve debdebesinden, maddi manevi makamlardan ve füyüzat hislerinden, velilikten, keşiften ve kerametten, İnsanların içini bilmekten mi, okumaktan, burada iken Kâbe'de namaz kılmaktan, elini sokup insanın kalbiyle oynamaktan, maddi manevi bütün en âli makamlardan, her şeyden hayırlıdır kendinizi Allah yoluna adamış olmanın. Sesiniz ve soluğunuz size kutsiyet kazandıracak. Şu ölümlü dünyada ölümsüzlüğün sırrını keşfettirecektir ölüme mecburen gittiğiniz şu dünyadan ölmeme sırrını araştırmak insanlığınızın muktezasıdır. İnsanlığını kaybetmeyen herkes bunu araştıracaktır. Ve o fani şeyleri bakinin yolunda sarf etmekten ibarettir. اِنَّ اللّٰهَ اِجْتَرَٰى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْبُعَ bi بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah sizden malınızı ve canınızı satın almak istiyor. Ehlullah'tan bir tanesi, üç defa kendi canını Allah'tan satın aldığını söylerler. Üç defa kendi ağırlığında gümüş tattırır ve Allah yolunda sarf eder. Der ki Allah'ım benim kıymetim bu kadar değildi, ama fazlasıyla kıymetimin parasını ayırdım gümüş olarak. Ve seni yolunda sattım. Kendisini adeta kendi durumda diger, canlıların durumuna düşürür. Ve sonra fiyatını çıkarır, parasını çıkarır. O kadar Allah yolunda sarf eder. Allah'ın gücü yüce adını yücelmesi istikametinde sarf eder ve sonra üç defa nefsini Allah'tan satın alır. اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَٰى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَٰى لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Tatlı bir mukabele ile Allah sizi böyle bir alışverişe davet ediyor. <gülüyor> Mü'minde uyarılması gereken en yüce ruh, en yüce duygu, cihat ruh ve duygusudur. Cihat ruh ve duygusuna sahip olmayan insanlar, mezar taşlarından farksız, müteharrik mezar taşları gibidir. Mücadele ruhu ve aşkından mahrum olan insanlar yeryüzünde ölülerin yeryüzündeki temsilcilerinden ibarettir. Allah'ın onlara nazarı merhametle bakması asla bahis mevzu değildir. Allah'ın mücahadını anlatmaya kendisini adamamış insanın sayıl canlılardan pek de bariz ve beyin bir farkı yoktur. İnsan mücahadesi nisbetinde canlılık kazanacak. Zira o sayede kendini o sayede ailesini, o sayede milletini ihya etme imkanı doğacak. Milletin ihya istikametinde atılmış en büyük, en kutsi, en verimli, en semerel adım, mücahede ve mücadele istikametinde atılan adımdır. Resul Ekrem bu duyguyu uyardı. Ve sahabinin yüceliği de buna bağlıdır. Üç asırdan beri milletimiz öldü, ne anlatma ne de bu mevzuda kendine terettüp eden şey, kalbi hayat öldü. Babası Müslüman olduğu için Müslüman oldum. Babası camiye geldiği için camiye geldim. Kafasını zorlamadım. Şakaklarını zoklatmadım. Beyinsancısı çekmedim. Kalbini tutup iki büklüm olmadım. Kaflet içinde camiye geldim ve orada da yaşadığı hayatın hakkını verdim. Bacaklarını dikti. Terettübeden şeyi, kalbi hayat öldüm. Babası Müslüman olduğu için Müslüman oldum. Babası camiye geldiği için camiye geldim. Kafasını zorlamadım. Şakaklarını zoklatmadım. Beyinsancısı çekmedim. Kalbini tutup iki bütün olmadım. Gaflet içinde camiye geldim ve orada da yaşadığı hayatın hakkını verdim. Bacaklarını dikti, başkası gibi oturdum. Esniye esniye oturdu. Çünkü hayatı ölüydü, başka türlü oturmasın. Başka türlü türlü durması mümkün değildi bizim bizden zahil olmayan marazımızdır. Ölü gönlün muhtezası. Allah'la münasebet olmayan kafanın muhtezası. Gece hayatı olmayan meyyitlerin hayatının muhtezası bu idim. 20. asırda sözde camiye gelen insanda camiye gelirken aşkını vecdini ecdini sırtlayıp geleceği yerden gafletini dalaletini ve tuğyanını ölülüğünü mezardan alınmış toprak gibi ölülüğünü beraber camiye getirdim ve bu cemaatten çok şey beklenmemekle beraber gelecek neslin simasının hakikat gamzetmesine hükmümüzü bina ederek diyoruz ki, İnşallah Rabbin inayetiyle önümüzde bir badire ve berzah gibi bulunan bu ölü ruhları gelecek nesil silip, süpürüp kayyaya dökecek ve kendi hükmünü icra edecektir. Resul-i mücadele aşkı ve ruhunu uyardı. Ölmeyen ve dönmeyen, yılmayan ve yılkınlık göstermeyen, alabildiğine zimde bir ruh meydana getirdi cemaatinden. Ve sonra onlara mücadele sahaların işar ve işarette bulundum. Ondan sonra onlara mücadele etmek düşüyordum. Ölümsüzlüğün sırrını o suretle keşfetmişlerdim. Bu sayede defterleri kapanmayacak, bu sayede ebediyen yaşamış olacaklardı. Zira atalarımız ölüp gitseler bilem bu vatan uğruna katlandıkları, göğüs gerdikleri şeylerden ötürü kıyamete kadar kendilerine hayırla yad edeceğiz. Ağzımızdan çıkan kelimeler, defteri hasenatlarına kayıt olacaktır. Şükürsü de ben sizin vicdanlarınıza duyururcasına, kaç defa Hz. Yavuz, Murat Hudavendigâr, Hz. Fatih demişsem, bunları Allah birer Fatiha olarak, onları armağan olarak gönderecektir. Ama benim söylememe göre değil, sizin içinizde duyduğunuz heyecana görem heyecana göre müthiş bir armağan olarak onlara takdim edecek, Ali onlara kapanmayan bir defteri lütfettiğini gösterecektir. Ve bu ise ölümsüzlük sırrının keşfedilmesi demektir. Bu duygu insanın içinde uyanınca cihat en ehla ümniyesi olur, en tatlı şerbetlerden daha tatlı idali ve düşüncesi olur. İşte sabide bu duygu ve düşünce gelişmiştir. Bedir'e giderken parmaklarının ucuna dikilenler vardı. Savaşa gitmek için, harbe gitmek için parmaklarının ucuna dikilenler vardı. Zira çocuk görünümleriyle resul Ekrem onları almıyordu. Beline bağladığı kılıcın ucu yerden sürünenler vardı. Ümeyri ibn ve Ebi Vekkas. Kılıcı taşıyacak durumda değildi, 12-13 yaşındaydım. Ve gidip de Bedir'de şehit olmuştum. Geride bırakılan insanlara gelince onlar müteessirdiler. Bizi niye Resul ü Ekrem sallâhu aleyhi ve sellem kadınlarla burada baş başa bırakıyordunuz? Cihat erkek işi ise bizim kadınlar gibi evimizde iş, işimiz nedir diyorlardı, müteessir oluyorlardı. Topluluk bu hava içinde çıkmıştı. İnsanlığın kaderini değiştirecek bir mücadele verilecekti. Bir cihat yapılacaktı. O güne kadar inşad ve tebliğ yapılıyordum Ama kafir müminin karşısına çıkınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını karşısına topladı ve şöyle dedi, مَا تَكُولُونَ fi qitalil الْقَوْمُ Bu cemaatle muharebe mevzunda ne diyorsunuz bana, kanatınızı soruyorum. Arada şöyle böyle konuşanlar oldu. Dediler ki, Ya Resûlallah, biz buraya sadece kervanı takip etmek için çıktık. Fazla okumuz yoktu, kılıcımız da yoktu, kamamız da yoktu. Karşı taraftaki düşman ise birkaç katımız, bizden çok kuvvetlidir. Onlarla harp etmeye hazır değiliz. Allah Resulü bu türlü güftükürdan bu türlü sözlerden memnun olmamıştı. Memnun olmadığını anlayan Mikdad İbn Amir veya Mikdad İbn Asvet. O gün Bedr'in tek süvarisiydi. Atını ileriye sürdü ve şöyle dedi: Ya Resulallah mana kulu kama qala kavmu Musa li Sana Hazreti Musa'nın cemaatini Musa'ya dediği gibi demeyeceğiz. İtheb ente ve rabbuka fa qatil la inna hu naqaidun. Sen ve Rabbin git savaş biz burada oturuyoruz demeyeceğiz sana. Belki veladi ba'atake ibil ila Belki sana şöyle diyoruz. Seni hakıyla gönderen peygambere yemin ediyoruz ki eğer Yemen'in belki gımad tepelerine kadar deveni kamçılasan sürsen vallahi bir lahs arkandan ayrılmadan seni takip edeceğiz ya Resulullah. Allah Resulü macherinik kiram adına bu mevzuda kendisine emniyet veren bu mevzuda kendine teminat veren Miktad ibn Esved'den veya Amirden memnun olmuş. Bu defa dönmüş Ansarı kirama Ansar zaten böyle bir şeye teşne bekliyorlardı. Acaba bizim de arzumuzu sorar mı? Boşalır gibi bir sözümüzü söyleyelim. Eşiru ile ye yu'lkan deyince fırsat bekleyen Ansar'ın ruhasileri yatıldı Said ibn Muaz. İyana أو لعلك تعيننا ما öyle geliyor ki bizi kastediyorsun ya Resulullah. Allah Resulü evetler gibi bir işarette bulundum. Ya Resulullah ve la nakunu kellezî kâle li Mûsâ ittab anta ve rabbuka faqâtil ibnâhâ hunâka Biz Hazreti Musa'ya sen ve Rabbin git savaş biz burada oturuyoruz diyenler gibi olmayacağız. وَلَكِنْ اِذْهَبَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِ لَا اِنَّا مَعَكُمَ مُتَّبِعُونَ Sen ve Rabbin savaş, biz size tabi olacağız. Belki gımada kadar kılıç çalsan sana tabi olacağız ya Rasûlallah. Ve şöyle sözlerine devam ediyor. لَعَلَّكَ أَخَرَجْتَ ف۪ي أَمْرٍ وَاَحْتَسَ اللّٰهُ اَمْرًا غَيْرَ ذَٰلِكِ اَوْ اَمْرًا اِلَيْكِ فَانْظِرْ اِلَى مَا اَح ya Resulullah belki sen buraya başka maksatla geldin. Belki kervanı takip etmek için geldin. Bilemiyoruz. Belki yolda Allah kararı değiştirdi. Belki sana dedi ki bunlarla savaşacaksın. Sen de Ya Resulullah yoluna devam et diyor. Fasil <gülüyor> hibale men qata'tam ve waqta hibale men şi'tem ve ad men şi'tem ve salim şi'tem ve alır bin malını maşiten. Ya Resulullah istediğinle alakamızı kopar. Bizi istediğine bağlam! İstediğin Resulullah istediğine karşı düşmanlık ilan et. Malımızdan istediğini al ve istediğin yere sarf et! Sana tabiiz ya Resulullah diyordum. Sevinmiştir Resul Ekrem. Siru ve ebşirum ala bereketillah. Allah'ın yemin ve bereket istikametinde yürün ve be yürüyünle beşaret alın. اِنَّ Allah وَعَدَنِ اِحْتَ الْطَائِفَةِينَ Allah bu iki işten birini bana vaad etti. Ya kervanın ganimeti elimize geçecek, veya bu düşmana karşı zafer elde edeceğiz. Sahabe ciddi bir coşkunluk içindeydi. Onun karşısında çözülen, dağılan, derbeder Mekke'ye kadar kaçan insanlar şöyle anlatıyorlardı. Kuvve-i manevi o denli kırılmış, öylesine yıkılmışlar idi ki, tutup tutup boynumuzdan boyunlarımıza kılıç vuruyorlardı, şeklinde anlatıyordum. Elimiz kolumuz bağlanmış gibi bizi derdest edip esir ediyorlardı, şeklinde anlatıyordu. Aziz Müslüman, bu uyanması gereken müminin kalbinde cihad aşkının ve şevkinin uyanmasıdır. Allah'ın yüce adının afak-ı alemde açması istikametinde, Fertten istenen vazifeyi fertin hakkı yerine getirmesinin ifadesidir. Yirminci asırda boyunduruk yere konmuştur. Herkes şu türlü bu türlü bağışlayın mızmızlığı, gevşekliği bırakarak, yerine kakılıp kalmayı bırakarak, Allah yolunda umumi bir seferberlik içine girerek, misyonlarını kuracak, vazife darları yetiştirecek, kitapları yazacak, ve kitaplarda yazılan şeylerin fertlerde ahlak haline gelmesini temin edecek, Umumi bir seferberlik içinde cihat yapacaktır. Ve bu maddi cihat memleket içindeki aykırılıklarına karşı, sarmaşıklara karşı, parazit varlıklara karşı ise ordu yapacak, emniyet kuvvetleri yapacak, anarşiyi ve anarşisti derbeder edecek, ezecek, burnunu kıracak. Bu bir cihattır, farzayındır. Bunu yapan vazifesini yapmış olacaktır. Bunu yapmayan ise onu kellesiyle ve kanıyla ödeyecektir. Kendi zevklerini kaçırmakla ödeyecektir, saltanatını kaybetmekle ödeyecektir. Memleket çepeçevre felaketlerle, denaat ve şenaatlerle sarılmıştır. Etnik duyguları uyarmak isteyenler vardır. Süper devletler memleketimize kumar zarı atmak durumundadırlar. Yanı başımızda sukut eden memleketler vardır, işgale uğrayan memleketler vardır. İşgala uğrayan memleketlerin hiçbirisinde biz olduğu kadar da dinsiz yoktum. Sokağı bu denlu hakimiyeti altına alan anarşist, inkarcı ve mülhit yoktum. Devlete ve askeriyeye kaldıran, milleti ve hükümeti içe bu kadar anarşist yoktum. Ama bununla beraber sukut etti de kimse bir şey yapamadı. Dün minarelerinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah okunuyordum. Afgan'ın bugün minarelerinde maten bayrakları sarkmıştır. Kadınların ırzına geçilmekte, çocuklar süngülenmektedir. İmamlar hapishanelere doldurulmakta, orada bütün mütedeyyinlere eza ve cefa yapılmaktadır. Allah diyen herkesin kökü kurutulmaktan, İlhad-i Nkârvâ teyzi moraya tohum halinde saçılmaktadır. Dün aziz idiler, bugün zelil, perişan ve insanlıktan yardım beklemektedirler. Sizin beş kuruş yardımınızı beklemektedirler. كَمْ تَرَكُمْ مِنْ جَنَّاتٍ Lazıruhün ma mâka min ve nimetin kanu fîha fâkidin. Dün saraylarda zevk ve sefa içinde yüzüyorlardı. Onların da önlerine nimetler üç defa sofralar halinde inip kalkıyordum. Onlar da böyle çoğumuzun yaptığı gibi mescitlerde bacaklarını dikip kafileane oturuyorlardı. Ve hiçbirinin hayatında insana yaraşır gece hayatı yoktu. Ölü idiler. Tehlike çanları çaldığı zaman kuru bir mücadele vermeye başladılar. İçi oyulmuş bir çınar ağacı gibi gelen satmaya karşı mukavemet etmeleri mümkün değildi ve yıkılıp gittiler. Bir daha onun belini kim doğrultacak bilemiyoruz. Bu mevzuda tarihi sahnesinde kendilerine düşen vazifeyi yapan insanlar karar verecektir. 20. asırda Hz. Muhammed davasını sallallahu aleyhi ve sellem, yüklenme ve götürme işi bana düştü diyen gençlik yüklenecektir. Kalbi uyanık gençlik yüklenecektir, kafası üşşar gençlik yüklenecektir. Düşmandan eski yerleri alalım sevdasına kapılan ve bu uhd-ı ve idal sayan gençlik yüklenecektir. İnsanımıza baştan aşağıya ve pek çok yönlü terettüp öden pek çok vazife vardır. İlim seferberliği, kültür seferberliği, misyon kurmaz seferberliği, İm firu ve sikalan ve cahidu fi ve cahidu fi ve anfusikum atlarınızla veya yaya olarak piyade süvari olarak imkanlarınızla veya imkansız seferber olunuz Sahabi bu sesi duyduğu zaman sükut etmiyordum bu sesi duyan sahabinin sükut etmesi mümkün değildi zorlu halinde bir desteğe dayanıp kalkan topasına dayanarak kapının önüne çıkan Yaşlı adamın etrafını torunları ve torunlarının torunu alıyordum. Dedeciyim babacın diyorlardın. Sen yüz yaşını aştın, yüz yaşın içinde yüz defa seferde bulundun, yüz defa madalya aldın, yüz defa mücahit defterine mücahidim imzasını attın, yüz defa gazilik kazandın, yüz defa şehitlikle kucak kucağa geldin, gayrı bundan öte evinde istirahat et diyorlardın. O ise diyordu ki bir ses duydum imkanlı imkansız, kendiniz yürüyerek veya başkalarının omuzunda yürüyerek, Allah yolunda seferber olunuz sesini duydum, nasıl dururum diyordum. Ne anlatıyor size? Kur'an size de aynı şeyi söylüyor. Memleketi batanlar size de aynı şeyi söylüyor. Sağınızda solunuzda memleketleri batan insanların durumunu görüp duruyorken size de aynı şeyi söylüyor. Irz-ı olan size de aynı şeyi söylüyor. namusu talan olan size de aynı şeyi söylüyor. Dini rafa konan size de aynı şeyi söylüyor. Tehlike canları çalan size de aynı şeyi söylüyor. اِنْفِرُوا كِفَافًا وَتِقَالًا İmkanlı ve imkansız Allah yolunda seferber olacaksınız. Allah size seferberlik yapma aşk ve vecdini ihsan eylesin. Kalbinizi mamur kılsın. Neslinize sahip çıkmakla sizi payidar eylesin. Aziz Müslüman, Emru bil mağruf neyyanil münkerler nasıl mücadele ve mücadele yapacağını hususunda dikkatinizi çekmiş bir fikir vermeye çalışmıştım. Bu mevzuda dikkatinizi arz ettiğim meseleleri o adese ile ele almanızı rica ediyorum. O açıdan bakacak, o açıdan meseleyi değerlendireceksiniz. Ve Allah yolunda mücadele ve mücadele vermeye çalışacaksınız. Ben bu hususta birkaç ders daha arz etmeyi, takdim etmeyi düşünüyorum. Lillahi Teala'l-Fatiha. <coughs> Elhamdülillah, <absorbe: F> Elhamdülillah. Elhamdülillahilllezî hedâna <gera> lihâdâ. <Morris> Ve mâ kinnâ i'nehde dî el-evlâ el-ehdâna وما توفيقي ولا تصام إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نبي له ولا مشار <تصفيق> الذي لا أحسس نعمة عليه فما أثنا على نفسه الزجار له وجلتنا له ولا يظلم له ولا يكذب واشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق لنا للنام ورحمة للعالمين ظهور صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه أجنعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرادنا كثيرا وسعى ومن يخذ من بيتهم مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أدله على الله صدق الله العظيم <gülüyor> Muhterem Müslümanlar! Hayırlı bir işin yolunda olmak o da ayrı bir hayır sayılır. Hayra vesile hayırdır. Şer şer olduğu gibi şerre götüren yol da şerdir. Hayır yolunda atılan her adın, tıpkı hayır gibi insanın defteri hasenatına, hayrın kaydedilmesine vesile olur. Şer yolunda yürüme, şer yolunda olma, defteri seyyatına kötülüklerin kaydolmasına vesile olur. Kendini hayra adamış, hayırlı işe vakfetmiş bir insan, onun için gün 24 saat değildir. 24 saatin yirmi de onun defteri hasenatına hasenat olarak geçer. Zira yatarken, kalkarken, uyurken, uykusunun arasında yerken, içerken ve gezerken büyük bir davaya, büyük bir hakikata gönül vermiş onu yapmak istemektedir. Hayatını bu düşüncelerle parçaladı, bu düşüncelerle hayatını çeşitli bölümlere ayırdığı için Allah Celle Celaluhu hayatındaki muslim noktaları, karanlık noktaları dahi onun niyet ve düşüncesiyle aydınlatır, onu aydın bir hayata ulaştırır. Binaenaleyh, Allah yolunda ve hayır yolunda olan insanın hayatında karanlık nokta yoktur. Gecesi gündüzü kadar aydındır onun. Hayatının her saniyesi seneler ibadet hükmüne geçmekte. Çünkü hayırlı bir yoldadır. Zira parti istikametinde sarf edilen zaman parçasının kısalığına, uzunluğuna bakılmaz Allah'ın rızasına bakılır. Binaenaleyh onun yolunda bir saniye seneler hükmüne geçer bir an-ı seyyâle binlerce sene yaşamaya müreccahtır ve bu hak yolunda olana müyesserdir. Onun için insanların en akıllısı müminler, Allah irfanıyla akıllarına ışık tuttuklarından en isabetli karan vereni olan müminler, hayatlarını ebedi hayata çevirme yolunu bulmuş ve bu sayede ölümsüzlükten kurtulmuşlardır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, mürde gönüllerimizi ihya ederek bizi hayır yolunda kaim ve daim eylesin. Onun için Müslümanlığın çok iyi bilindiği devirlerde müminler bütün hayrın kapılarını araştırıyorlardı. Ben şu hayrı yaptım, şunu yaptım, ötesinde daha başka bir hayır var mı? diyorlardı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'a hayır yollarının çoğaltılması istikametinden müracaat ediyorlardı. Namazı kılıyoruz, orucu tutuyoruz, zekatı veriyoruz. Cennete gidebilmemiz için başka ne hayır tavsiye edersin ya Rasulallah diyorlardı. Mevcuddan kaçmak onu terk etmek değil, mevcudun ötesinden. Bu ebediyet yolunda yolculuğumuzu kolaylaştırmak, birimizi bin yapmak için tavsiyen nedir diyorlardı. Hep hayır istikametinde müracaat oluyor, hep hayra gitmek için insanlar deftere yazılıyor, Talepler hep hayır Allah yolundan ve bütün hayatı tedbir etme istikametinde adeta yarışma vardı aralarında. Onun için o devirde genç, yaşlı, ihtiyar, kadın, erkek herkesin hayır istikametinde kendilerini dur edecek her şeye karşı ciddi bir küskünlük içinde görüyoruz. Misallerin arz şimdi. Nesibetül maziniye büyük kadını bilmeyen yoktur. Ve ben belki onu size elli defa intikal ettirdim. Tatlı, değişik tablolar içinde size belki elli defa intikal ettirdim. Bu kadın hayatı mücadele ile geçmiş bir kadındır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem Medine'ye teşrif edince, çocuklarıyla, efendisiyle ve kendiyle Efendimiz'in emrine girmiş, hizmeti yüklenmiş yüce bir kadındır. Bedir'e iştirak etmek ister, Uhud'a iştirak etmek ister. Uhud'da yaralılara sargı sarma vazifesini üstlenmiştir. Hayatı boyunca Efendimiz'le beraber bütün mücadelelerle ve kavgalara karışmak ister. Hayatında en acı nokta şudur. Tesebdür ayeti nazil olunca Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem artık erkeklerle beraber cihada çıkamayacağını kendisine duyurunca kadın şimşekle vurulmuş gibi oldu, tartıldı. Kendi kendine mırıldanıyordu. Sen Allah yolunda ciharda çıkarsın burada nasıl dururum ya Resulallah diyordu. Zira bir hayır yolundan konduğu kanaatına varmıştı. Kadını böyleydi. İbni Ömer diyor ki Medire çıkıldığı zaman ben boyumu yüksek tutamamıştım. 11-12 yaşında dayı 13 yaşındaydım. Parmağıyla işaret etti bana sen geriye git dedi. O gece geldi evde yatağa girdim. Allah'a yemin ederim ki hayatımda ondan daha ıstıraflı bir gece geçirmedim. Zira Bedir'e gidenler arasına karışıp karışamadım. O Meylim ibn-i Ebi Vakkas, Sa'd Vakkas'ın küçük kardeşi. Sa'd küçük kardeşini anlatırken o benden talihliydi de. Zira benimle beraber Müslüman oldu bir parmak çocuğu. Zira Bedir'de de 13 yaşındayken bulundum. Ve Bedir'in sinesinde, Bedir şehadet Fatiha okuyanların Fatihasına göğsünü geri orada çocuk haliyle bugün yatmaktadır. O gün eve girdi, benim akılcını kuşandırdı, Parmaklarının ucuna dikildi, büyük göründü. "Resul-ekamuna sen katılabilirsin." deyince dünyalar kendisine bağışlanmış gibi seviniyordu. Zira cihada iştirak imkanı doğuyordu. Zira bir hayır kapısı kendisi için açılıyordu. Şehit olma imkanı doğuyordu kendisi için. Ebu Süfyan Resul Sallallahu Aleyhi ve Mekke fetihine kadar düşmanlık yapmıştı. Sehl bin Emir'le beraber, Sappan'la beraber her menzilde, her köşe başında, her siksakta Müslümanlığında, Müslümanlığın üzereliği Müslümanlığın Resulullah'ın karşısına çıkmıştı Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Devri Resaleten Ayder bir müddet yaşadıktan sonra Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem vefat edince Raşid Halifeler devrini idrak ettiler. Hazreti Ebubekir Bekir devrinde sağda solda vazife yaptılar ve bir gün Hazreti Ömer'in kapısının önünde bulunuyorlar. Hazreti Ömer bu eşraf ve senadit kapının önünde beklemesine rağmen Bilal'i çağırıyor içeriye, Khabab'u çağırıyor Selman'ı Farisi'yi çağırıyor. Aralarında güftü güf başladı. İşlerinde İbni Hişam da vardı. O yer hüküm kahraman İbni Hişam da vardı. Aralarında konuşuyorlardı. Biz burada kapının önünde duruyoruz. O ise dün kapılarımızda çalıştırdığımız hizmetçilerimizi ve kölelerimizi çağırıyor. Sehir çok akıllı bir insandır. Onlara dedi ki siz Resulullah'ı terk ettiğiniz zaman onlar etrafını aldılar. Siz mal yığmağa çalıştığınız zaman onlar servetlerini sarf ettiler. Siz yumuşak döşeklerde hayatın tadını çıkardığınız zaman onlar Mekke'yi terk edip Medine'ye gittiler. Aile evrattan mahrum kaldılar. Bu işin bir tek yolu vardır bana göre. Gidip Allah yolunda savaşmak onların durumunu ihraz etmek olacaktır. O hızla giderler. Ebu Süfyan cephede gözüne saplanan bir okla gözünü kaybedince ne yararsın ki 70 sene sahibini görmedin diyecek kadar işin içindedir. İbn-i Şam'a gelince onun sancağın dibinde görüyoruz. Kıyasiya İslam ordusu küffarla 5 altı bin kişilik veya on bin kişilik bir ordu 100 binin üstündeki bir orduyla savaşırken Rasul-i Ekrem'in adını taşıyan bayrağın dibinde görüyoruz. İkrime ile beraber, Ebu Cehil'in oğluyla beraber sancağı sıkı tutmuşlar gelip gelip çığlar gibi dalgalanıp onlara çarpan Bizans ordusu karşısında. İbn-i Hişam şöyle sesleniyor. Ey Bedir'de resul Ekrem'in önünde savaşanlar, Uhud'da kıyasiye mücadele edenler, Hütebiye'de elini sıkanlar, kendisi yoktu bunların içinde. Gelin bugün el tutalım ve söz verelim, şu yüce bayrağı düşürmeyelim yere. O bayrak düşmedi, el değiştirdi düşmedi. Eller kesilince bacaklara kaldı, yine düşmedim. Bacaklarda da kopulunca üzerine abanıldı, onu yine düşürmediler yere. Bir gün düşman bir adım ileriye atabildiyse, kütükte doğranmış, et haline gelmiş, İbn-i Hişam'ın cesedine basarak ancak geçebilmiştim. Cihad bu derece kendileri için dert olmuştu. Mücadelenin yolu ve aşkı onların içinden en büyük ümleyen büyük ideal idi. Allah yolunda mücadele ve mücadele etme aşkı uyarılmıştı işlerinde. Seyyidina Hz. Ebu Bekir hutbe irade ediyorum adam. Daha evvel kendisine müracaat etmiş. Ya Ebu Bekir, beni zorlama Medine'de durmaya, bana giren geliyor. Resul-i sonra kimse yazan okumak istemem ben. Ben de sensiz duramam, bir miktar benim zamanımda durdu. ömrümün fazla olacağını tahmin etmiyorum. Sonra nereye gidersen git. Fakat filanın içi yanıyor. Rasul-i Ekrem hayattayken hep cihada gidiyordum. Kılıç kullanıyordu, savaş yapıyordu. Hakkı anlatıyordu, afak-ı alemde bayrak taşıyordu. O gün ise Medine'ye kapanmış çocuklar gibi müezzinlik yapma mahkum edilmek isteniyordu. Cami'de al, Gazete Ebubekir'i dinlediği zaman orada bir kere daha hatırlatacaktı. ''Ya Baba Bekir, a beni nefsin için mi hürriyete kavuşturdun? Emnillah yoksa Allah için mi?'' ''Vallahi ma'atakduke illa lillah'' ''Ben seni Allah için hürriyete kavuşturdum.'' ''Öyleyse fakali bırak ben Allah aşkına, ben cihad etmek istiyorum.'' Ve Şam önlerine gider, savaşır orada ölür bir meçhul mezar içine gömülür. İçinde cihad aşkı uyanmıştır. Ebu Haysem'e evine gider Efendimiz Tebuk'a çıkarken, bahçesinden içeriye girdiği zaman, bahçesindeki taravet ve güzellik insanın beynini bulandıracak mahiyettedir. İki tane sonra da oturması kalması için kendisine yer hazırlamışlardır. Kendisine geldiği diye hususi bir teklif yapılmamıştır. Soğuk sular ve tatlı meyveler, ailelerinin yanında ve çocuklarının yanında bir hayat kendisine çok cazip görünmektedir. Dağ başını bahçeden içeriye sokar sokmaz, aklına hemen şu gelir. Resul-i Ekrem orada güneşin altında ve seferde yolculukta, muharebe yolunda, Ebu Haysem'e sen ise evinde, bahçende, bağında, yemeğin başında ve ailen yanında, yaraşır mı bu sana? Aileleri yalvarıyorlar içeriye gel, hayır! Resul ü Ekrem orada ben, burada olmaz bu iş. Ve semerini sırtına alır, atıyla koşturur, at yorulunca semerini sırtına alır. Yükünü sırtına alır, ta ötelerde, on gün ötede Tebuk suyunun başında. Resul ü Ekrem otururken, aynı zamanda kendisiyle beraber Rüheyb-i i̇bn Amir de vardır. Sen geride kal, ben günah işledim. Resul Ekrem'den geriye kaldın benimle gelme, bir bakayım bana ne diyecek. Efendimiz'in etrafındaki halk Medine'den kopan bir tozun meydana geldiğini görürler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Kun Ebu Haysem'e, inşallah Ebu Haysem'e olursun sendir. Zira cihazdan geriye kalma çok fena bir şeydir. Ciddi bir günahtır, ciddi bir cülümdür. Ebu Haysem'e'nin günah işlemesini istememektedir. Sen Ebu Haysem ol, der ki kendisi Resulü Ekrem'in yanına gittim beni tebrik ettiler, tebcih ettiler. Laka gitti, gitti, ehlik ya Rasûlallah. Neredeyse helak olacaktım ya Allah dedim. Allah Rasûlü dua buyurdular, teselli ettiler, de bulundular. Aziz Müslüman, kadınından erkeğine kadar, gencinden çocuğundan yaşlısına kadar, ruhlarında mücadele ve mücadele ruhu uyarılan bir cemaat, Hayatın en tatlı anlarının, Allah yolunda verdiği kavgalar içindeki anları sayıyor. Allah'ı almattığım, yüce bir dava uğrunda tutup gittiği yol sayıyor. O yolda katlandığı meşakkatler sayıyor. Yaşadığı hayatı döşeğinde geçirdiği hayat saymıyor. Önüne kalkıp binen sofraların başında geçirdiği hayat hayat saymıyor. Yumuşak hayat içinde yaşadığı hayat hayat saymıyor. Hayat-ı malik içinden mihnet ve meşakkat içinde hayat kabul ediyor. Ona hayat diyor, öbürüne hayattan daha ziyade ölüme yakın bir derbederlik ve tipseli kabul ediyor. Sahabi devrinden, belki o devrin insanlarının idrak ettiği felaketlerden, helaketlerden, daha büyük binlerce felaket ve helakete maruz kalmış, 20. asrın mümini insanı, aynı anlayış içinde, aynı hava içinden, kendi davasına bu denli şuurlu sahip çıkarsan, Allah'ın tevfik ve inayetiyle orada yükselen ve kalkan davam bayraklaşan dava 20. asırda da 20. asrın insanının umuzlarında bayraklaşacaktır. Herkes bu mevzuda seferber olacak, Rabbin kendisine ihsan ettiği imkanları değerlendirecek ve katiyen bilecek ki, Burada kendisine düşmüş bir imkanı değerlendirmediği takdirde yakasını Allah'ın elinden kurtaramayacak perişan olacaktır. Mektepteki hoca durumunu değerlendirecek. İçine girdiği mektebe kendi mektebi nazarıyla bakacak. Onun on 12 asırlık 13 asırlık bu memleketin havasını, bu memleketin çocuğunun ruhuna işlemeye çalışacak. Madî ile münasebetini temine çalışacak köksüzlüğe tatlanmasının önüne geçecek o mektep benimdir diye sakip çıkacak. Sahip çıkmadığı mektebin hesabının altından kalkamayacaktır. Bir başkası başka yerden, başkalarına bir şey anlatma imkânına sahipse şayet, dini iman uğruna ve milleti milletin ruhu uğruna bir şey yapma imkanına sahipse şayet, bu imkanı değerlendirmediği takdirde, hem İvallah, hem İbillah, Allah huzurunda kurtulamayacaktır. İmamdır, vaizdir, müftüdür, diyanet işleri reisidir, ellerinde Allah'ın bahşettiği geniş imkanlar vardır. Ve bu imkanlar, gönülleri mürdebi milletin, dini hayatının ve İslami hayatının ihyacı uğrunda sarf edilmiyorsa, bunlar yakalarını Allah'ın elinden kurtaramayacaklardır. Hepiniz derecenize göre rahisiniz. Bir vazife ile mükellefsiniz, birer mesuliyetiniz vardır. Ve bu mesuliyeti yaptığınız zaman inşallah dünya ve ahiretinizi mesut kılacaksınız. Allah dünya ve ahiretinizi mesut kılsın, sizi aziz ve faydar eylesin. Yüce bir dava ile, yüce bir vazife ile Allah sizi muvazzaf kılmış. Vazifeli bulunuyorsunuz şu anda. Bu vazifeyi ada ettiğiniz zaman kulluğun hakkını vereceksiniz. Allah'ın size olan insanının ikramının şükrüne nerede etmiş olacaksınız? Alaih nassem el kalam, wa blan dam, kalamu melik il aziz il allam, kemaqal Allahu tabarak wa taala fil kalam, wa ida qul al والذين جاهدوا فينا لنحدي أنهم سب لنا وإن الله لم على المحسنين صلّق الله العظيم الحمد لله الحمد لله حمداً إن كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسولُه النبي المعتبر تعظمًا لنبيه وتكريمًا لفقامة شان صبيه فقال الله عز وجل من طائر مخبراً وآمراً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم على البيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وعلى ربنا انك حميد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم العالمين ربنا وعلى ربنا انك الله الله ve ansıhabet ve taâbiğin Al-Fiyar minu Al-Abrar. Ve sallamet esimen kâtirin la yomul hışır ve al-qarar. Vahşürnamahumun fikâmin. Allah, Allah'ın kulları. İta'ullah'a latiu. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şeriatı fıtriyenin, ayatı tekvinin, idrak şuuru içinden Allah'ın himayesine girin. Bu Allah'a itaat edin. Sizi yaratan Allah'a itaat edin. Nimetleriyle perverde eden Allah'a itaat edin. Size hür soluklar alma imkanını bahşeden Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ve وَاِيْتَائِهِ الْقُرْبَانِ Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğru diye tarif edilen şeyin dosdoğru yaşanmasıyla emrediyor. Kur'an'ı hayata hayat kılmakla, Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı rehber edilmekle sizi emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi O'na kulluk yapmakla, siz gözünüzü kapasanız, görmemezlikten gelseniz dahi o sizi görüyor, her halinize nigahban bulunuyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, şu yüksek İslam dininin ufkunuza şahpalaşması istikametinde, malınızla ve canınızla savaş yapıp Allah yolunda mücahede etmekle, infakta bulunmakla Ve emrediyor. وَيَنْهَا ve الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَا اِذِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ahlaksızlığın her çeşidinden gizlisinden açıkından büyüğünden küçüğünden dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın baş her çeşidinden telakkilerin asırların anlayışının değil felsefenin getirdiğinin değil Resulü-i ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehy ediyor yasaklıyor. Böylece size nasihat ediyor. daha düşünesiniz kendinize gelesiniz. Bir sürü yalan yanlış yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakim'i bulasınız. Emr-i içinde cennete dahil olasınız. Akimiz salah inne's salate tenha'anil fuhşae vel münker <gülüyor> ve zikrullahü ekber vallahu ya'lemu ma tesnaun. Sadaka Allahu'l azim.